mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli dostlar, bildiğiniz üzere geçtiğimiz derste Bakara suresinin 184. ayeti kerimesini konuşmuştuk. Tabi inşallah kısaca hatırlayacak olursak dostlar, 83 yani 183 ve 184. ayeti kerimeler Oruç ibadetinin Müslümanlara farz kılındığı ile alakalı idi. Hatırlayınız lütfen. Allah subhanehu ve teala Kutiba aleykumus siyamu keme kutiba alellezine min kablikum Sizden öncekilere nasıl farz kılındı ise oruç size de farz kılındı dedi Allah. Tabi bizler de bu, bu ayetlerin üzerinden Oruç ibadetinde temas edilmesi gereken hususlara değinmeye çalıştık. Hatırlayınız. Hatta şunu demiştim. Belki birçoğumuz namaz ibadetinden önce oruç ibadetini yapıyordu. Yani oruç aslında bize çok uzak olan bir ibadet değil demiştik. Ama yine de temas edilmesi gereken hususlar var dedik. Ve üç tane ehem arz eden, mühim olarak düşündüğümüz konulara temas etmiştik. Hatırlayınız. Dedi ki oruç ibadetinin fıkhi bir boyutu var ki o rü'yetul hilal meselesidir. Orucun başlangıç ve pitişinin keyfiyetinin ne olduğuyla alakalıdır. Astronomik hesaplar diyenler işte vesaire vesaire bunun şer'i hükmünü konuşmuştuk. Demiştik ki Ramazan orucuna başlamanın ve bayram yapmanın ölçüsü keyfiyeti hilali görmektir demiştik. İkincisi oruç ibadetinin siyasi boyutu. Hatta şöyle bir latife yapmıştım. Hocam oruç ibadetinin siyasi boyutu da mı olur? Olur muymuş? Olurmuş. İslam ümmetinin vahdet şiarlarındandır oruç ibadeti. Zekat gibi değildir. Öğlen namazını ben gir, namazın vaktin girdiğinde kılarken belki birimiz çıkmasına yakın kılıyordur. Kollektif bir ibadet değil iken oruç böyle değildir. Nedir? Başlangıcı ve bitişi şeriat tarafından belirlenmiş vahdet şiarlarını taşıyan bir ibadettir. Ama maalesef şuramız acıya acıya söylüyorum. Biz bugün böyle bir ibadeti bile ümmet şuuru içerisinde yapamıyoruz. Bunun yolunun da Müslümanların ihtilafını ortadan kaldıracak bir hilafetin varlığından geçtiğini söylemiştik son olarak ise demiştik ki dostlar Ramazan ayı İslam tarihinde başka bir ada başka bir isme sahipti neydi o Zafer ve Nusret ayı Atalet ayı değil iftar sahur teravih üçgenine sıkıştırılmış bir ay değil tembelliğin hakim olduğu bir ay değil Ne? Cehd ve azim ayı. Bizim bugün cehd ve azime ihtiyacımız var mı? Var. Peki bugün hilafetin ikamesine ihtiyacımız var mı? Var. Öyleyse dedim ki hilafetin ikamesi için ihtiyaç olan cehd ve azim iznillah Ramazan'ın bereketinde saklıdır. Azimleri bileyleme vaktidir dedik ve böylelikle sohbetimizi geçtiğimiz hafta bitirmiştik. Bugün teala dostlar Bakara suresi 185. ayeti celileyi i devam edeceğiz. Bu ayeti kerime belki birçoğunuzun bildiği ayeti kerime. Ben ayetin başlangıç kısmını inşallah tilavet edeceğim. Ondan sonra da mealini vereceğiz ve üzerinde de konuşmaya çalışacağız inşallah. Şöyle buyuruyor Subhanahu ve Teala Bakara suresinin 185. ayeti kerimesinde As-salamu billah شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون معلن شئ لبيريو سبحانه وتعالى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 şükretmeniz içindir. Şimdi bu ayet-i kerimeyi belki şahr-u ramadana lezi unzile fihil kur'an kısmını teravihlerde çok sık duyduğumuz bir ayettir ve birçoğumuzun bildiği bir ayet-i kerimedir. Peki kıymetli kardeşler bu ayetin üzerinden bizim nasibimiz olan azık nedir? İnşallah bunu konuşacağız. Şimdi Allah azze ve celle diyor ki şahr-u ramadana lezi unzile fihil kur'an Allah Azze ve Celle aslında Ramazan ayını kıymetli kılan bir husustan bahsediyor. Şimdi ben hatta bu soruyu size tevcih edeyim. Biraz da farklı bir formatta ve varyantta sorayım Allah Ramazan ayı ve Kadir gecesi değerini nereden ve kimden alır? Eyvallah. Allah hepiniz razı olsun. Ramazan ayı ve Kadir gecesi değerini Kur'an'dan alır. Hani Allah azze ve celle Kadir Suresi'ne de buyuruyor ya. İnna anzalnahu fi Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Yani o dediği nedir dostlar? Kur'andır. Ramazan ayı ve Kadir gecesi kıymetini kadirini Kur'an'dan almaktadır. Öyleyse yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle yeniden çünkü bu ayet-i ben geçtiğimiz sene Ramazan'ın ilk dersinde konuşmuştum kısaca ama bugün bu ayete geldik ve Ramazan da yaklaşıyor. Kur'an'ı konuşmanın vaktidir diye düşünüyorum. İnşallah Teala bunun üzerinde yoğunlaşmaya çalışacağız. Madem ki Ramazan ayı kadar kıymetli bir ay Kadir gecesi gibi kıymetli bir gece kıymetli oluşlarını Kur'an'a borçludurlar öyleyse Kur'an konuşulmayı hak ediyor mu ziyadesiyle o zaman bunu konuşacağız inşallah Kur'an'la olan alakamızı konuşacağız bunu anlamaya çalışacağız bu akşam şimdi Kur'an'ı her şeyden önce Allah bize tarifliyor Kur'an'ın fonksiyonelliği diyorum ben ona Kur'an'ın bir işlevselliği var Kur'an'ın bir vazifesi var dostlar Nedir? Allah Azza ve Celle tarif ediyor. Abdullah'a, Ahmed'e, Mehmed'e hacet kalmadan Allah Azza ve Celle Kur'an şudur, şudur diyor. Böyle beyan buyuruyor Allah. Onlardan birkaç tanesini aldım ayeti sizler inşallah okuyayım. Allah Azza ve Celle Kur'an'a şöyle diyor. Kur'an için böyle diyor fonksiyonelliğini ifade buyuruyor Allah diyor ki billâh, inne hâdel kur'âne yehdi lilletîhiyye ekvam Allah'u akbar diyor ki Allah azze ve celle inne bu şüphesiz ki bu Kur'an kendisine tabi olanı en doğruya götürendir Allah'u akbar <Gülüyor> doğruyu istiyor muyuz dostlar? Eyvallah sıratı müstakim üzere olmak istiyor muyuz? iznille Allah onun reçetesini sunmuş. Allah beyan buyurmuş diyor ki اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْتِي لِلَّتِهِ اَقْوَمُ En doğru yolu isteyen Kur'an'a tabi olsun halas. Bakın Ahmet demedi, Mehmet demedi, Fulen demedi, Kur'an'a tabi olsun dedi Allah. Kur'an'a sıkı sıkı sarılanın akibeti hayırdır biiznillah. Hayırlardan mı olmak istiyoruz? Kur'an'a sarılacağız inşallah. Başka bir ayette Allah yine tarifliyor Kur'an'ı. Benden çok duyduğunuz bir ayettir bu inşallah yine tilavet edeyim. Esnafadu billah وَنُنَزِّلُ مِنَ ma مَا هُوَ rahmetul وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Şifa mı istiyorsunuz dostum? Hayır mı istiyorsunuz? Rahmet mi istiyorsunuz? Sizi Allah'ın hayrı mı kuşatsın istiyorsunuz? Bereket mi kuşatsın istiyorsunuz? Allah'ın mağfireti mi kuşatsın istiyorsunuz? Allah'ın razı ve memnun olduğu bir havada mı nefes alıp vermek istiyorsun? Allah'a yemin ederim ki sana Kur'an yeter. وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Şifa ve rahmet mi istedin? Sana Kur'an yeter diyor Allah'a. Ne yapacaksın onu bunu sen? Ahmedi Mehmet'i ne yapacaksın? Allah diyor ki Kur'an'da var bunlar. Kur'an'da. Bunlar Kur'an'ın fonksiyonelliğini anlatan birkaç tane ayeti kerime. Hepimiz şurada tek tek sorsam hepinizden de aynı yanıtı alacağıma inanıyorum canı gönülden. Nedir? Kur'an bizim rehberimiz. Tabi olursak cennet salıverirsek akibet cehennem Allah. Lakin dostlar bunu bilmek farklı bir şey. Hayatımızın merkezine oturtmak farklı bir şey. Şimdi ben diyorum ki Kur'an hayat kaynağıdır doğru mu? Şifa kaynağıdır doğru mu? Rahmet kaynağıdır doğru mu? Evet. Şimdi Kur'an'ın fonksiyonelliğini anlatan çok böyle benim hakikaten boşuma giden bir rivayeti paylaşayım sizinle inşallah. Ondan sonra da Kur'an'ın Bizim toplumumuzla olan ilişkisini konuşalım inşallah. Ama Kur'an'ın fonksiyonelliğini anlatan bir rivayet dedim ya. Adamın bir tanesi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın evini çok sık çalar ve rahatsız edermiş. Şu konuyla alakalı Allah'ın hükmü ne? Şu konuyla alakalı olarak ne dersin? Benim şu problemimi çözer misin? Şöyle bir sıkıntım var, böyle bir sıkıntım var. Hep böyle Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizi Adam rahatsız eder dururmuş. Adam birden gözden kaybolmuş. Aylar yıllar. Ömer radıyallahu an bir gün onu sokakta görmüş. Demiş ki: "Mubarek, aylar yıllar geçti ya. Hiç seni gören olmadı. Ben de görmedim. Üstüne üstlük her böyle kısa bir zaman diliminde beni rahatsız eder dururdun. Ne oldu?" Yani gözden niye kayboldun? Hadi onu da bıraktık. Benim kapımı niye çalmaz oldun deyince. Ah Ömer ah. Ben Allah'ın kitabında öyle hazineler buldum ki. Allah'a yemin ederim artık Ömer'in kapısına muhtaç değilim. Allahu Akbar. Ben Allah'ın kitabında öyle hazineler elde ettim ki. Artık Ömer'in kapısına muhtaç değilim. Kur'an bu. Ne dedik? Kur'an şifa dedik. Kur'an rahmet dedik. Kur'an bizim hayatımıza mağfirettir dedik. Saadettir dedik. Saadet kaynağıdır dedik. Allah azze ve celle vaadinden dönücü değildir. Aminna ve saddakna. İnna allaha la yukliful mi'ad. Allah vaadinden dönücü değildir. Peki biz bugün Kur'an bir tarafta ve biz bir tarafta kendimize bakıyoruz. Peki biz Allah'ın razı olduğu bir Kur'an'ı hayat sürüyor muyuz? Hayır. Doğru mu arkadaşlar? Allah şu yaşadığımız hayattan bu manada memnun mu? Değil. Allah'ın razı olduğu bir toplum muyuz? Vallahi değil. Bugün daha net bir ifadeyle söyleyeyim mi dostlar? Bizim hayatımıza dair problemleri Kur'an ilkeleri mi çözümlüyor? Hayır. Şifa beklemek abesle tefekkür değil mi? Yine evet. Peki bana şu soruyu sorma hakkınız aslında sizin. Hocam nasıl olur ya? Kur'an elimizde olmasına rağmen doğru mu? Şurada tek tek sorsam evinizde kaç tane mushaf var? Herkes minimum iki diyecektir. Doğru mu kardeşler? Evet. Aslında bakın bu denklem lütfen anlayalım. Bir çelişki var. Kur'an hayatımızdan uzak değil. Ama biz Kur'ani hayattan uzağız. Allah bak var. Tekrar edeyim mi cümleyi? Kur'an bizden uzak değil. Elimizde ya. Okuyoruz. Tilavet ediyoruz. Hatta biiznillah Ramazan ayı geldiği zaman mukabelelerde daha da Çoğalacak Kur'an tilavetlerimiz. Biz Kur'an'dan uzak değiliz ama Kur'ani hayat bizden uzak. Bu bir çelişki mi? Çelişki. Öyleyse bunun nedenini araştıralım mı bu akşam inşallah? Araştıralım. Diyelim ki o zaman neden? Bunun nedeni sizce ne olabilir? Birisi mantıklı olarak şu soruyu sorabilir. Hocam Kur'an tilavet ediyoruz. Elimizde okuyoruz ayetleriyle kıraat ediyoruz nasıl olur da Kur'an bize rahmet olarak geri dönmez şifa olarak geri dönmez Kur'ani bir hayat bizim hayatımızı kapsamaz nasıl olur ve neden dediğimiz zaman tek cümle söylüyorum tefsirul Furkan'ın bugünkü bu akşamki azı olsun Mesela Kur'an tilaveti değil mesele Kur'an'ı hayatımızın merkezine alma meselesidir Doğru mu kardeşler? Bunun anlamı ne? Hayatımıza dair bütün meseleleri çözümleme selahiyeti şari'nindir. Allah'ındır. Başka bir ifadeyle Kur'an'ındır. Bugün böyle mi? Değil. Bugün bizim ilişkilerimizi problemlerimizi, hayata dair meselelerimizi çözen vallahi Kur'an değil. Tilavet ediyor olsak da Kur'an değil. Ve en acısı, yüreğimizi dağlayan da bu değil mi? Kur'an'ı tilavet ederken, onunla amel edemiyor olmaktır. Allah'ın sözlerini raflara hapsetmektir. Bizim yüreğimizi de acıtan budur. Ve ben bunu bugün konuşmak istiyorum sizlerle. Onun için Kur'an'ın tilavet ediliyor olması problemleri ortadan kaldırmıyor. Hatta ben diyorum ki yine seçimlerin yaklaşması münasebetiyle böyle bir örnek vereceğim. Çünkü her gün yaşıyoruz, her gün işte böyle bir münazaraya şahit oluyoruz. Diyoruz ki mevcut yönetimin, işte Allah Azza ve Celle'ye razı etmek gibi bir derdinin olmadığını söylediğimizde böyle bir yönetimi desteklemenin şar'an haram olduğunu söylediğimizde en sık karşılaştığımız argümanlardan bir tanesi de ya baksana çocuklarımıza Kur'an kursları açtılar hatta Kur'an seçmeli ders oldu ortaokullarda bile oldu ya bu bir başarı mı? onların nazarında başarı ama Allah Azza ve Celle'nin Kur'an anlayışına göre başarı Değil vallahi. Niye? Doğru. Bugün liselerde, ortaokullarda vesairelerde, Kur'an kurslarında bunların bu Kur'an'ın tilavet edilmesine bir engel söz konusu değil. Hatta Kur'an kurslarının açılması ne oldu? Önü açıldı. Ama işte mesele şu bunu anlayalım. Kur'an okuyanın sayısı arttıkça Kur'an'i hayat bizden uzaklaşıyor. Çelişki değil mi dostlar? Aklı selim birisinin buna cevap vermesi lazım gelmez mi? Kur'an okuyorken Kur'an-ı hayat bizden uzaklaşıyor. Öyleyse bu Kur'an okumadan Allah razı değil. Sevap bakımından söylemiyorum. Her bir harfine sevap vardır bir iznilla. Ama Kur'an anlayışımızı sorgulamak adına söylüyorum. Dolayısıyla elimizde Kur'an'ın olması tekrar altını ısrarla çiziyorum. Allah için kardeşler, diyorum ki Kur'an'ın elimizde olması, tilavet ediyor olmamız, kıraat ediyor olmamız Allah'ı razı eden Kur'an anlayışı değildir. Rabb-u Teala Kur'an'la ilişkimizin bununla sınırlı olmasını istemiyor, Kur'an hayatımızın merkezinde olacak. Peki Kur'an kursları açıldı doğru mu? Kur'an ellerimizden alınmadı hatta önümüze koyuldu. Okur hale geldik elhamdülillah. İyi mi iyi? Ama Allah azza ve celle'nin okuduğum ayeti kerimelerin hayatımda dönüşü yoksa, Allah azza ve celle'nin okuduğum, tilavet ettiğim ahkamı hayatımın merkezinde yer bulmuyorsa ben Allah'a ne diyeceğim? Bu okuma Allah bana yomul kıyamede sorduğunda ne diyeceğim? Sen fa anhipkun beynəhum bima anzal Allah ayetini okumadın mı Abdullah? Sen ve sairiq ve sairiqte fuqdagu aydiyehuma bu ayeti okumadın mı Abdullah? Sen innam alkhamru ve almaysiru ritsum min ameli şeytan ayetini okumadın mı? Okudum ya Rabbi. Peki bunlar hayatında var mıydı Abdullah? Yoktu ya Rabbi. Sen ne yaptın Abdullah? Ben de tilavet ettim ya Rabbi. Hı? Bu mu Allah'ın razı olduğu kıraat anlayışı? Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu Kur'an anlayışı bu mu? Ama işte maalesef bu gecenin en güçlü öğretisini söylüyorum dostlar. Kur'an'ı bugün tilavet ediyor olmamız... Bizi gevşekliğe itmedi mi? Kur'an'ı tilavet ediyor olmamız sanki Kur'an hayatımızın merkezine Hakim algısını oluşturmadı mı? Evet Zina ayetini okuyorum Ama bugün yaşadığımız toplumda zina etmek suç olmaktan çıktı Ama bugün Kur'an'ı okuyabiliyor olmak bize bir rahatlık gibi gözükmüyor mu? Evet Allah razı mı? Allah'a yemin olsun ki değil. Kur'an'ı okumak, tilavet etmek Allah'ın murad ettiği Kur'an anlayışı değildir. Kuşun bir tanesi yolda kanatlarını sermiş yatıyor. Hikaye ya. Yatıyor. Böyle oh. Tam sefa sürüyor. Uzaktan bir tane adam beliriyor. O adamın kim olduğunu böyle kuş hikaye ya, seçerken ana bir bakıyor, diyor bizim Müslüman Ahmet amca diyor ya. Kanatlarını toplamıyor, bakınız nereye geleceğim. Kanatlarını üzerine basar endişesi taşınmıyor, öyle sere serpe yatmaya devam ediyor. Diyor ki nasıl olsa Müslüman sakallı Ahmet amca. biz Ahmet amca da geliyor, Allah'a emanet kuşun kanadına basıyor. Olay mahkemelik oluyor. Hikaye ya. Kadıya şikayet ediyor. Diyor ki hakim ben sakallı Müslüman Ahmet'ten şikayetçiyim. Ne yaptı? Kanadıma bastı. Herkes bir tazir cezası bekliyor şimdi. Ya sürgün ya hapis. İşte bir şeyler beklerken Kadı Efendi hükmü veriyor. Diyor ki Ahmet Efendi'nin sakalı kesile. Herkes merak ediyor. Diyor ki Ahmet Efendi'nin sakalı niye kesile? Sizce niye? Diyor ki bundan sonra yolun ortasında zevk sefa süren ve senden tedirgin olmayarak kanadını toplamayanlar senden tedirgin olsun diye. rahatla alışmasınlar diye. Her sakallıdan zarar gelmez düşüncesinden kuşlar kurtulsun diye. Ve sakalını kesiyorlar Ahmet amcanın. Nereye gelmek istiyorum dostlar bilmiyorum anlatabildim mi? Benim için çok şeyler anlattı. Kur'an'ın bugün sabah akşam tilavet ediliyor olması Kur'an'ın hayatımızda merkezinde bizi düzenliyor ve yönetiyor olduğu anlamına gelmemeli. Ve tilavet ediliyor olması da bizi kaygısız duyarsız bir hale dönüştürmemeli size çok ilginç bir şey anlatayım kardeşler ne demek istediğimi daha iyi anlayasınız diye dostlar hakikaten bugün Kur'an'ın tilavet ediliyor olması bizim problemimizi çözmüyor Allah Azze ve Celle'nin insanlığın kurtuluşu için gönderdiği Kur'an'ın hayatımızda tatbik edilmediği müddeccede çözmeyecek bir düşünün Birazdan oraya hususiyetle değineceğim ama Allah için ezbere bildiğiniz bir tane hüküm ayetini okuyun ve bugün yürürlükte değilse biz Allah'a ne diyeceğiz? Allah bu Kur'an'ın için gönderdiğini beyan ederken biz ya Rabbi senin Kur'anında sadece tilavet edenleriz mi diyeceğiz? Bakınız. Bugün Allah azza ve celle'nin hükümlerinin raflara kaldırılıp Sadece tilavet ediliyor olması içerisinden hayata dair çözümlerin raflarda kilitli kalması batının istediği bir Kur'an anlayışıdır. Yazın bunu. Ben demiyorum. Kim diyor? Sizi biraz Cumhuriyet'in kurulduğu tarihe götüreyim mi? 1928'de hatta Mustafa Kemal'in teşvikiyle bir kitap tercümesi yapan Abdullah Cevdet var tarihte meşhur çok meşhur bu Abdullah Cevdet hakikaten din düşmanı birisi subhanallah tabi Mustafa Kemal ve yandaşları batının işbirliği ile birlikte Müslümanların asasını koruyucusunu hilafeti 1924'te ilga ettiler yerine cumhuriyeti ikame ettiler ve cumhuriyetle birlikte istediler ki toplum değilsin. Nereden başladılar? Onlardan bir tanesini söylüyorum sadece. Müslümanın şiarlarından olan bacılarımızın, Müslüman kadınların örtülerinden kurtulmak istediler. Uzatmıyorum. Dediler ki biz bunu nasıl yapacağız? Düşünün o güne kadar Müslümanlar İslam'la yönetiliyor. İslam'a sıkı sıkıya bağlı ve sen yerine cumhuriyeti getirmişsin. İslam şiarlarını onların üzerine yok etmeye çalışıyorsun. Sen bu işte mahir değilsin. Gittiler batıya. Fransız bir edebiyatçı dediler ki ya bize bir akıl ver. Bura ilginç istirham ediyorum. Bize bir akıl ver. Biz şu anda Türkiye'deki kadınları bu örtülerinden nasıl kurtarabiliriz? Nasıl soyabiliriz? Özür diyerek söylüyorum. Nasıl onları batılılaştırabiliriz? O Fransız edebiyatçı düşünür dedi ki aynen böyle. Ellerimle tarif etmeye çalışıyorum. Kur'an'ı kapatın kadınları açın dedi. Abdullah Cevdet dedi ki bu dedi iyi iyi bir öneri de benim daha bir önerim var. Subhanallah işte İslam düşmanı ya. Neydi Batı Fransızın önerisi? Kur'an'ı kapat, Kur'an onların önünden al. Müracaat edecekleri bir şeyleri kalmasın, kadınlar açılsın. Bunu istiyor. Abdullah Cevdet dedi ki daha iyi bir önerim var. Kur'an açık kalsın ama kadınlar da açılsın. Hiç kimse bir şey anlamadı. Dedi ki nasıl olacak bu iş? Dedi ki var Kur'an onların önünde açık kalsın. Biz laikliği Kur'an'ın üzerinden onlara anlatırsak, eğer Kur'an'ın hayata dair mesajlarını boşaltırsak var Kur'an onların önünde açık kalsın göreceksin kadınlara açılacaktır. Öyle oldu mu? Tilavet ediyor muyuz biz bugün Kur'an'ı? Vallahi ediyoruz. Hem de muhteşem tilavet ediyoruz. Farklı farklı kıraatlarda, varyantlarda okuyoruz. Her gün bir cüz okuyoruz, her gün iki cüz okuyoruz. Allah hayrını artırsın. Ama eğer ki sen hayata dair meseleleri çözümlemek için gönderilen Kur'an'ı azimuşşanın bu yönünü raflara kilitlersen, hapsedersen Abdullah Cevdet haklı çıkar. Sonrasında diyor ki, Kur'an'ı onlardan alır kapatırsak o Fransızın deyimiyle diyor ki Müslümanlar ayaklanır açık kalsın ama bizim istediğimiz gibi okusunlar katılıyor musunuz kardeşler Allah sizlerden razı olsun aynen böyle durumumuz bu merkezte bugün Kur'an'ın ayetlerini okuyor olmakla birlikte Allah Azza ve Celle'nin hükümlerine dair bir Emarenin hayatımızda olmadığını görüyoruz. Allah razı mı? Vallahi değil. Bir handikapı konuşmak istiyorum. Bir yaramı konuşmak istiyorum. Ve benim yaram sizin de yaranız tabii ki. Bunu konuşmak istiyorum. Nedir? İşin en acısı ne biliyor musunuz? İşin en yüreğimizi dağlayan yönü neresi biliyor musunuz kardeşler? Biz Allah Azza ve Celle'nin ayetlerini samimiyetle tilavet ederken, bunun aksi bir hayat sürüyor olmamız beni acıtıyor vallahi. Az önce söyledim, اِنَّمَ ruval وَالْمَيْسُرُ ayetini okudum. İçkiyi ve kumara haram kılan Allah'tır. Bunu bize beyan buyuran Allah'tır. Bu sözün sahibi Allah'tır. Peki hayatta sözü geçiyor mu? Geçmiyor. Vallahi rahatsız etmeli değil mi dostlar? Siz söyleyin. وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ Diyor onlara uyma. Hevalerine, arzularına tabi olma. Sana indirdiklerimize tabi ol diyor Allah. Ve biz bu ayeti kıraat ediyor muyuz? Ediyoruz. Hayatımızda bu ay ayete yer veriyor muyuz? Vallahi vermiyoruz. Acıtmıyor mu içimizi? Ne diyeceğiz Allah'a? Ben birazdan size bir sahabe misafir edeceğim. Vallahi o Abdullah kardeşinizin duygularına tercüman olacak. İnanıyorum size de olacak. Ne diyeceğiz Allah'a? Bu ayeti ben hiç duymadım ya Rabbi mi diyeceğiz? Ben bu ayetten hiç haberim yok ya Rabbi mi diyeceğiz? La takrabu zina diyor Allah. Yaklaşmayın zinaya diyor Allah okumadım ya Rabbi mi diyeceğim zina ediliyorken ben onun için parmağımı kımıldatmadım ya Rabbi mi diyeceğim Hı? ne diyeceğim Allah böyle bir tilavetten razı gelmez gelmez nedir Allah subhanahu ve teala böyle bir anlayış istemiyor bizden Duyarlılık bu bizi acıtacak birisi faiz ayetini işlerken diğer eliyle faiz işliyorsa bu bizi acıtacak bu bizim duyarsızlığımızı göstermiyor mu kardeşler sizin elinize bir yönetmelik kağıdı verseler bir iş yerine ait onu aynı anda tilavet edip ve aynı anda muhalif hareket etseniz işvereniniz sizden razı gelir mi? Der ki sen benimle dalga mı geçiyorsun? He? Bilmesen, okumasan, farkında olmasan hadi neyse Yönetmeliği okuyorsun, aksine amel ediyorsun. Vallahi bizim Kur'anla ilişkimiz bundan öteye gitmiyor bugün. Ayeti tilavet ediyoruz. Allah Azza Ve Aleyhisselam fakum beynahum bima enzelallah. Bunu diyor Allah. Ama bugün Allah'ın hükmüyle hükmetmiyoruz. Hem okuyoruz hem, hem amel etmiyoruz. Bu vallahi bizim duyarsızlığımızın kaybolduğunun emaresidir. Yüreğimiz acıyacak. Ciğerimiz yanacak. Allah azze ve celle'nin ayetlerini okurken onun sözü geçmiyorsa yüreğimiz dağlanacak. O duyarlılığı kaybetmeyelim dostlar inşallah olmaz mı? Amin deyin. Bir ailede anne baba çocuğuna hep böyle fırsat buldukça size duyarlılığı anlatacağım. Duyarsızız ya subhanallah. Duyarlı olmayı anlatayım inşallah. Beni etkiledi çünkü. Annesi babası evde çocuklarına her fırsatta terbiye veriyormuş. Rabbim bizi de muvaffak kılsın çocuklarımızı da dostlar. Çocuklarına inşa ediyorlar. İslami bir şahsiyet inşa etmeye çalışıyorlar. İşte bu Çocuk yemeği beğenmiyor ya örneğin. Yavrum bak televizyon açık orada. Görmüyor musun fakir çocukları? Bu yemeği bulamayanlar var. İşte çocuk kıyafetini beğenmiyor. Annesi her defasında, babası her defasında İslami bir terbiyeyle çocuklarını inşa etmeye çalışıyor. Kardeşlik böyledir. İşte kardeşlik hukukuna riayet et. Kardeşlerini sev. Daha küçücük çocuk ya. Buna bir şeyler vermeye çalışıyor. İşte sen tokken kardeşin aç yatıyorsa bu İslam'dan değildir. Allah böylelerini sevmez. Anlayacağı dilde bir şeyler anlatıyor. Gün geliyor. Bu ailenin televizyonu bozuluyor. Televizyon çalışmıyor. Usta çağırmışlar. Demişler ki usta şu televizyona bir bak ya çalışmıyor. Hay hay demiş bizim işimiz bu. Televizyonu bir açmış televizyon tamircisi usta. Arka tarafı açtı ya kapağını. Televizyonun arka kısmı yarıya kadar ekmek kırıntılarıyla dolu. ızgaradan çocuk, aç gördüğü o Afganlı veya fakir Afrikalı çocukları doyurmak için ızgaradan ekmek atmış. Duyarlılığı gördünüz mü? Subhanallah. Televizyonundan bozulmuş. <gülüyor> Sildilerse tamir etmiş yani. Ha? Duyarlılık böyle bir şey dostlar. Biz bugün kardeş olduğumuzla alakalı ayetleri okumuyor muyuz? Siz söyleyin. Hatta beni daha da acıtanını söyleyeyim mi? Vallahi bu ayetleri yöneticiler okuyor bugün. Cenazede okuyor. Fırsat buldukça okuyor. İyi de Kur'an tilavet ediyor. Peki senin okuduğun ayeti kerimelerde Allah Azza ve Celle'nin buyrukları bizim hayatımızda niye uygulamıyorsun? Ne diyeceksin Allah Azze ve Celle'ye? Hatta Allah Azze ve Celle zine, faiz, içkiyle alakalı o okuduğun ayetlerde bizim hayatımıza dair bir düzenlemesi yok mu Allah aşkına siz söyleyin. Allah Azze ve Celle şahit olanlar o mekan, o Kur'an, o Kur'an ayetleri tilavet eden de yevmul kıyamede şikayetçi olmayacak mı? Allah'a yemin ederim ki olacak. Hele bir de sen bu Müslümanların başında Yöneticiysen Okuyuşuyunla Müslümanların duygularını etkilediysen Ama Allah'ın hükümleriyle hükmetmiyorsan Allah bunun hesabını sana soracak Soracak Hele sen bir de çıkıp Gururla Allah Azze ve Celle'nin Allah bereket versin diyorsan o ayet sana yevmul kıyamede şikayetçi olacak. Olmayacak mı? Biz de şahit olacağız mı? Allah böyle bir tilavetten razı değil. Kur'an anlayışımız böyle hiç olmamalı. Onun için fuhşiyat ayetlerini okuyorlar, okuyoruz, okunuyor. Yüz bin tane vesikalı fahişe var Türkiye'de. Bu değil. İslam'ın istediği, öngördüğü Kur'an anlayışı bu değil. Madem Ramazan ay yaklaşıyor dedik, istedim ki Kur'an anlayışımızı sorgulayalım. Ama ben tabii misafir ağırlayacağım dedim. Bu konuyla alakalı Teala bir sahabeyi ağırlamak istiyorum. Bu sahabe beni ziyadesiyle hakikaten dostlar etkiledi. Kur'an'la alakalı olarak Allah Azza ve Celle'nin Kur'an anlayışıyla alakalı olarak bu sahabenin bize bugün bu akşam öğretecek çok şey var. Rabbim nasiplenebilmeyi inşallah bize ikram etsin. Kimi misafir edelim? Öyle bir Kur'an anlayışı ortaya koyacak ki bugün. Aslında ne biliyor musunuz? Bize bugün bir duayı öğretecek bu sahabe. Dua nasıl yapılır? Bu böyle bir meselede Allah Azza ve Celle'ye nasıl sığınılır ona öğretecek. Ebu Derda radıyallahu an Ebu Derda sahabenin kibarlarından yani hakikaten öncü şahsiyetlerden sahabeler arasında Allah ondan razı olsun. Ebu Derda radıyallahu an bir gün sahabeleriyle birlikte otururlarken Birden sahabelerine dönüp şöyle der. "Ashabım, kardeşlerim." der ki "Ben çok korkuyorum. Hatta en çok neden korktuğumu söyleyeyim mi size?" diyor Ebu Darda. Tabii sahabeler merak ediyor. Ebu Darda hakikaten büyük bir sahabe. Şimdi o sahabe neden korkuyorsa diğer sahabeler de bunu bilmek istiyorlar. Ebu Darda radıyallahu an diyor ki: Dostlar, en fazla korktuğum şeyi söylüyorum diyor, dinleyiniz. Diyor ki öleceğiz. Allah azze ve celle bizi tekrar yaratacak. Ve Allah subhanahu ve taala'nın huzuruna getirileceğiz. Ve Allah şöyle konuşmaya başlayacak. Ey Uveymir, Ebu Dardan'ın adıdır. Yani ya Abu Darda diyecek. Ey Uyeymir diyecek. Sen sana gönderileni biliyor muydun, bilmiyor muydun? Bundan sonrasını Abu Darda anlatsın. Diyor ki, bilmiyorum desem Allah'ı kandıramam. Biliyorum desem Allah'a yemin ederim ki ilk diyor Kur'an ayetleri dile gelecek. Biliyorum dediğim anda Allah'ın inayetiyle Kur'an ayetleri konuşmaya başlayacak. Öncesinde de diyor Allah'ın emir ayetleri dile gelecek. Ya Uveymir benimle alakalı bu emirleri niye yerine getirmedin? Allah Azze ve Celle'nin senden istediği bu emre niçin riayet etmedin ya Uveymir diyor ki Allah'ın emir ayetleri bitecek yasak ayetleri dile gelecek Allah'ın inayetiyle diyecek ki yasak ayetleri ya Uveymir Allah sana bunu haram kılmadı mı Uveymir bunu yapma demedi mi sana Allah ve Allah'ı bana şikayet edecek bu ayetler. Sonra ellerini kaldırıyor Uveymir. Dua ediyor sahabeler amin diyor. Biz de Uveymir'in Ebu Dardan'ın duasını burada gerçekleştirelim siz de amin deyin. Sonra ellerini kaldırıyor semaya diyor ki ya Rabbi amel edemeyeceğim faydasız ilimden sana sığınırım. Doymayan doyuramadığım nefsimden sana sığınırım. Ya Rabbi icabet olunmayacak duadan da sana sığınırım. Amin, Amin. ve lülhamdülillahi Rabbil alemin. Allah bize bu Uveymir'in duasını nasip etsin. İcabet etsin Allah Azze ve Celle inşallah. İşte Kur'an anlayışı böyle olmalı. Allah Azze ve Celle bize böyle Kur'an anlayışı nasip etsin. Ne dedik? Toparlıyorum teala. Aslında... Sonraki ayetten devam etmek isterim ama başlı başına mustakil bir konu. Bugün dua ile bitirdik. Haftaya da dua ayeti ile başlayalım isterim inşallah. Çünkü yarım kalacak. Süper hızlı geçmiş olacağız. Onun için şu andaki mevcut konumuzu toparlayalım ve inşallah bol bol azıklarla evimizlere dağılalım inşaallah Teala Ne dedik bir? Ramazan ay yaklaşıyor. Bu münasebetle tilavetler yapacağız şüphesiz söylediklerimden istirham ediyorum şu anlaşılmasın. Tilavet etmeyi ne bileyim kerih görmek gibi bir gayretimiz yoksun maşa. Ne diyor? Hayrukum men taallama'l-Kur'ane ve Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Sizin diyor okuduğunuz Kur'an'a diyor sevap vardır. Dikkat edin diyor. Her bir kelimesine söylüyorum. Elif, lam Amin. Şüphesiz Kur'an'da hasenat var. Ama biz bugün Allah aşkına sorgulayın. Kur'an ayetleriyle hem halken tilavet ediyorken bize yönet bizi bize tilavet olunuyorken eğer ki okuduğumuz ayet hayatımızda yer bulmuyorsa biz Allah'a ne diyeceğiz? Ya Rabbi bizim hesabımızı kolay eyle. Rabbim O'nun razı olacağı bir Kur'an anlayışı bize ikram etsin. İnşaallahü teala. Allah cümlemizin taksiratını affa meğfiret eylesin. Allah hepinizden razı ve memnun olsun inşaallah. subhan Rabbika Rabbil İzzet'e amma yasifun Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.